Açık Radyo 94.9'dan Herkese iyi haftalar Bilgi Canlı Hukuk programındayız İyi haftalar sevgili dinleyenler Bugünkü konuğumuzu Program ortağım Murat Loster Anons edecek Üçüncü defa ağırlıyoruz Aslında evet, kendisini. Ee, i̇lk anons son derece Kolay Serhat Koç Ama e, Onun et önüne koymak istediklerini Ve istemedikleri konusunda Serhat Koç'un Kendisine bırakalım bu seferde <gülüyor> Saat coach e, en çok yaptığı iş olarak avukat bilişim hukuku adı verilen hukuk dalında çalışıyor. Aynı zamanda Bu mudur? Evet, aynı zamanda <gülüyor> akademik anlamda da uğraşıyor. Bir yüksek lisans tezi var. Sosyal medya sitelerinin hukuki durumu ve işte yaşanıkları problemlerin çözüm önerileri hakkında mevzuatımızda bazı pratik öneriler getirdim. Doktora yapmak istiyor. Akademik alanda devam etmek istiyor. Avukatlığı da seviyor. Bilim Hukukunda sevse de Türkiye'deki durumdan dolayı sadece belli konular konusunu sürekli konuşmamız zorunda kalmaktan rahatsız ve aynı zamanda en sakin ses tonuyla konuşan <gülüyor> aktivist. <gülüyor> <gülüyor> evet ben de şimdi oraya gelecektim <gülüyor> bir şekilde. Temsilcisi olduğun kuruluşu bugün atlayabiliriz yani <gülüyor> istiyorsan. Yani biz içimizde hissettiğimiz hemen hemen kurum olma olan veya olmayan her şeyin temsilcisi sözcüsü veya ...üyesiyiz, aktivistiyiz... ...yani öyle isimlendirmeye gerek yok... ...benim içinde bulunduğum çok fazla oluşum var... ...ama hani en aktif olarak... ...içinde bulunduğum oluşumlardan biri... ...Korsan Parti Türkiye Hareketi... ...peki... ...bugünkü konumuza hemen girelim isterseniz... ...çünkü... ...program 28 dakika... ...ve öyle çabuk geçiyor ki... ...en böyle kıvama geldiği zaman... ...son 3 dakika... ...son 2 dakika demek zorunda kalıyoruz... Son e, 6552 sayılı torba kanununa e, 5651 sayılı e, internet yayıncılığını düzenleme amaçlı çıkarılmış ve çıkarıldığından bugüne 48.000-50.000'e bin, yakın web sitesinin erişimi engellemesini e, sağlamıştır. tırnak içinde. O, kanun, o kanuna getirilen iki değişiklik e, bugünkü konumuz sevgili dinleyenler. Evet. Ee, sözü Sayın Avukat Koç'a bırakalım Teşekkürler Yani bahsettiğimiz kanun 2007 yılında çıkmış bir kanundu 2007 yılından beri var ee, Bazen çünkü basında veya sosyal medyada yeni internet kanunu diye bazı ifadeler görüyoruz Gazetelerde bile yer alabiliyor Yeni bir internet kanunu yok Yani enteresandır bunu söyleme ihtiyacı duydum Çünkü çok dillendiriliyor Yeni bir internet kanunu yok Beş, Güncellenmiş yani. yerine mi kullanıyorlar acaba evet, mi? Yani ilk kez haberleri oluyor Büyük ihtimalle 2007 yılından bir uğraştığımız ve Türkiye'de Çeşitli problemlere yol açan Kanun bazı Yazarların veya kişilerin doğal olarak Yeni gündemine girmiş hani bizim her gün Uğraştığımız kanun olmasına rağmen ee, 5651 2007'de çıktı. 2014'ün Şubat'ında ilk değişikliğe uğradı. Arada küçük değişiklikler vardı ama onlar konumuzla alakalı şeyler değil. Sonra da işte bu son Eylül'de, Şubat'taki de torbaydı. Eylül'de de yeni bir torbanın içerisinde bazı maddeleri değiştirildi. Değişiklikler genel olarak <gülüyor> siteler nasıl kapatılır, işte erişim engelleme nasıl daha hızlı ve kolay yapılır ve <gülüyor> mahkeme kararı olmaksızın acaba nasıl... ...site kapatırız üzerinden de. Hı -hı. Dolayısıyla... <gülüyor> ...gelen maddeler buna yönelik oldu. Evet. Ee... Peki nasıl yapılıyormuş şimdi? Onu da bir öğrenelim. <gülüyor> hani ben bilmiyormuş gibi yaptım şimdi. <gülüyor> Anladım. <gülüyor> ee, şimdi eskiden kanunun dokuzuncu maddesi... ...en çok değişen madde şu anda... ...çok demokratik olduğunu iddia ettiğimiz... ...bir yoldan bahsediyordu... ...uyar ve kaldır şeklinde ve site sahibine veya işte siteye hizmet verene ulaşıp ilgili hakkın ihlale uğradığı kısmın siteden kaldırılmasını talep ediyordunuz. İşte kaldırmazsa mahkemeye gidiyordunuz. Sonra mahkeme kaldırılmasını istiyordu. İşte kaldırmayanlar hakkında hapis cezası vardı. Ama uzun bir yoldu ve başta en azından insanları sivil bir uzlaşma kültürüne e, götürüyordu madde. Ayrıca e, ayrıca bütün uygur ülkelerde de e, kullanılabilen, <gülüyor> evet. kullanıla gelen bir de uygulama. bir de yine demokratik bir hak olarak aynı maddede ilk halinde şu anda kalmadı. Cevap hakkı vardı. Yani siteden içeriği kaldırdığınız gibi Aynı zamanda o içerikle aynı boyutta bir cevabı da yayınlatma hakkınız oluyordu. Hı hı. Şu anki halinde şubatta çıkarıldı bu maddeden bu hükümler cevap hakkınız kalmadı. Bunu da yine hani kanunun içindeki nadide demokratik hükümlerden birinin yine kanundan çıkarılması olarak değerlendirdik biz. Fazla geldi dedi. Fazla geldi. Bol Çünkü geldi. büyük ihtimalle cevap hakkının en çok kullanıldığı mecralar Belirli gazetelerin internet siteleri ola geldiği için bunlar herhalde cevap metni yayınlamaktan çok sıkıldılar tahmin ediyorum. Ve böyle bir ihtiyaç belirdi bunların cevap hakkına maruz kalmamaları için. Sitelerinde sürekli bunu yayınlamak için. Çünkü sürekli hak ihlal eden yayın yapan belli başlı bir grup site var. Bizim de çokça cevap hakkı hakkımızı kullandığımız Ondan kaynaklandı diye düşünüyorum. Çünkü kanunun değiştirilme yapılma şekli de öyleydi. Ama değiştirilme şekli iyice bize onu gösterdi ki kanun mecliste yani kanun değişiklikleri mecliste yapılmadı. Yani kanun değişikliğinin belki bir hukuk bürosunda belki özel bir danışmanlık şirketinde gelen talepler üzerine şekillendirildiğini ve daha sonra mecliste sevk edildiğini mecliste altına imza atan çok iddiacı bir konuda mecliste altına imza atan milletvekillerine dahi o değişikliği en azından 56-51 hakkındaki değişikliklerden haberdar dahi olmadıklarını düşünüyorum. Keşke kendileri karşı karşıya gelsek de ben haksız çıkabilsem. Ben noktada... öyle düşünmüyorum. Çünkü e, TBM'nin e, tutanaklarını okudum. Hı hı. Bu, bu kanunla ilgili hı hı. bölüm tartışılırken. Hı hı. Yani hani illa bir yüzdeye vurmak gerekirse yüzde seksen işin bilincindeydi muhalefet e, ha, sözcülere. Muhalefet ama. Yani evet. ben kanun tasarısına imza Hayır. atan bu, milletvekillerinden bahsediyorum. Anladım, Örneğin anladım. Şubat'ta pardon, imzası pardon. olan Necdet Ünü var veya pardon. Zeynep Karaan uslu veya diğer imzacılar. Hani biz o zamanlarda işte dijital aktivizm diye adlandırılan bazı uslularda yapmaya çalışmıştık. Hani onları çağırmıştık, onlara seslenmiştik. Onlara e-mail'ler Gelin konuşalım demiştik ama hani öyle bir şey olmadı. Çünkü onların da altına imza attıkları metinden haberdar olduğunu düşünmüyorum. Ee, en son değişikliklere geri dönelim isterseniz. Hani en önemli şeylerden birisi bu torba yasasının eee bu arada torba yasa gerçekten bence e, nasıl ifade edeyim? Alçakça bir şey. Çünkü torba yasayla resmen Halk aldatılıyor. Yani meclis de aldatılıyor. İçerisinde birbirinden tamamen alakasız kanunları değiştiren irili ufaklı bir sürü Türkiye'deki yaşamı etkileyecek maddeler tek bir harekette geçirilmeye çalışılıyor. Bu Roma hukukun devrinden beri kabul edilmeyen ve e, ahlaka uygun bulunmayan bir yasa yapma tekniğidir. Yurt dışında da öyle kabul edilir. Romalılar e, siyasi muvazaha derlermiş. Tabii. tabii. Yani şu anlamada geliyor. E, hani muhalefet ya da iktidar diye ayırt etmiyorum. Hı hı. Herhangi bir birey, bir milletvekili torba kanuna itiraz ettiğinde aslında o kadar e, kolay e, bu konu farklılaştırılabilir o kişinin aleyhine kullanılabilir ki aynı kanunda örnek verelim engellilerin yararına bir madde var ve de bir tarafta internet özgürlüğüyle ilgili bir madde hı hı. var e, ve o kişi internet özgürlüğü ilgili maddeye düşünerek atfederek hayır dedi kanuna siz çok kolaylıkla ertesi gün gazetede içinde işte engellilerin işte alacakları paranın arttırılması geçen kanuna şu kişi hayır dedi diye bir cümle kurabilirsiniz evet, yani, yani evet. anayasa değiş, değişikliğinde de benzer bir şey olmuştu anayasamıza son referandumda Halk oylaması sonucunda özel hatın gizliliği maddesine herkesin kişisel verilerinin korunması hakkına sahip olduğuna ve birkaç tane daha detaya ilişkin bir madde eklendi. Olumlu bir şeydi. Onun dışında pek çok olumsuz değişiklik oldu ama yine hepsi bir soruldu. Yani tek tek sorulmadı. Dolayısıyla ben kişisel verilerin korunmasını talep ederken diğer maddelere çekineceğim veya itirazım olmasına rağmen kendimi evet vermek zorunda hissettim. Ama tabii ki gidip vermedim. Oy, oy kullanma hakkım kullanmıyorum çünkü. Şeye geri döneyim bence önemli hususlardan bir tanesi bu torba yasanın 127. maddesiyle <gülüyor> telekomünikasyon iletişim başkanına herhangi bir internet sitesi hakkında milli güvenlik kamu düzeni veya suç işlenmesinin önlenmesi nedenleriyle gecikmesine sakınca bulunan hallerde sitenin erişime engellenmesi talebinde bulunabilme yetkisi verildi. Yani bir devlet memuruna bilgi teknolojileri kurumunun altındaki telekomünikasyon iletişim başkanlığının başkanına bir internet sitesine bu soyut ifadeleri kullanarak yani milli güvenlik kamu düzeni kullanabileceğiniz bulabileceğiniz en soyut ifadeler bunlar. Ve de suç işlenmesinin önlenmesi yani bu insan bir savcı gibi adeta bir polis gibi adeta bir suçun işlenmesini önleme göreviyle görevlendirilmiş bunun için kendisine kanunla. Bir sorumluluk yüklenmiş. Ben tip başkanı olmak istemezdim. Dolayısıyla bu gibi hallerde açıkça bir, so saat bir sorumluluğu var. Ona evet. da evet, devam Ola edersek aynen öyle. Erişim Sağlayıcıları Birliği var. Bildiğiniz gibi o da Şubat'ta gelen bir değişiklikti. Türkiye'de 122 yirmi tane internet servisi sağlayan firma var. Bunların hepsine birlikte bir zoraki tüzükle birlikte bir birlik kurdurdular. Ve işte burada da başkan. Ve diğer bazı erişim engellemelerde de kurum bu erişimi sağlayacağı bilinen ilgili kararın e, uygulaması istiyor. Ve o da 4 saat içerisinde bunu uyguluyor. Ve de e, mahkemeye 24 saat içerisinde bu karar sunuluyor. Mahkemede kararını 48 saat içerisinde veriyor. Bunların hepsi kanunda yazıyor. Uygulamada böyle bir şey olmuyor. Çünkü hiçbir kararın üzerinde saat dakika yazmıyor. Dolayısıyla ben görmedim henüz gösterenler. ...olursa sevinirim. <gülüyor> Dolayısıyla burada 4 artı 24 artı 48 saatlik ne olursa olsun hakkınızın ihlal edilebileceği bir süreçten bahsediyoruz. Yani muhakim sonunda karar verse bile sitenin açılmasına o süre zarfında site kapalı kalmış oluyor. Üstelik bir konuda daha sübjektif e, karar yetkisi var. Muhakeme etme yetkisi var. Gecikmesinde sakınca bulunulan Halber. Evet, o da bir Onun ceza da terimi yok. ama o zaten bir ceza hakuku terimidir. Hani hakkında yüksek sanat doktora olan bir terimdir. Öyle ben virgüle bile önem verirken 56-51 gibi yani ceza hakku ile esasen alakası olmayan bir kanunda ve yine ceza yargılamasının bir parçası olmayan bir devlet memuruna bu tür suçun önlenmesi görevi, gecikmesi sakınca bulunan hali tespit etme görevi, kamu düzenini, milli güvenliği ...işte engelleyebilecek bunları bozabilecek halleri tespit etme görevlerinin verilmesi çok ilginç yani. Bütün i̇şte, işi gücü bırakıp bununla uğraşacak. Normalde teknik bir görevi olan memurdan bahsediyoruz çünkü. Yargı ve yürütmeyi bir memurun üstünde birleştiren bir düzenleme. Bu Hı, açıdan evet. da bu açıdan yani da çok Yani bunu somuta indirirsek YouTube'un son kapanması hali biliyorsunuz milli güvenliğe atfedilmişti çünkü... Bir gizli devletin gizli toplantısının kayıtlarının YouTube üzerinde yayınlanması söz konusu olmuştu ve Türkiye'de açıkça milli güvenliğin işte bu şekilde tehlikeye düşürülmesi halinde site kapatılacağı yazan bir mevzuat yoktu. Buna rağmen YouTube çeşitli maddeler kullanılarak veya kullanılmayarak hukuka aykırı bir şekilde tip tarafından idari kararla kapatıldı. Dolayısıyla bu tür son dönemlerde yaptıkları işte Twitter kapatmasında da olduğu gibi kararları hukukileştirmeye çalışıyorlar. Şubat'ta da özel hayatın gizliliğinin korunması e, ve işte kişisel yerlerin kişisel e, hakların korunması konusunun yine kanuna erişim engelleme nedeni olarak sokulmasının nedeni de buydu. Zaten bunlar yapıla geliyordu. 17 Aralık sonrası da çokça uygulandı pek çok site hakkında işte. SoundCloud, Vimeo hakkında dolayısıyla onları kanuna sokmuş oldular diye düşünüyorum. Bir ufak e, müzik arası verelim mi? İyi olur. Bu e, konuları e, Kongos'tan <gülüyor> it's a good day diye cevap vermek gibi <gülüyor> niyet değil ama biraz da havamız değilsin dedim açıkçası. Tamam. scenes sometimes you want to just chuck it all try your looking at the streets it's like you shoes the tight together each ain't got straight hat sometimes you want to just say, fuck it maybe you just slat a match. 94.9 Açık Radyo'da Bilgi Çağın Hukuku programındasınız. Konuğumuz Serhat Koç. Ee, Kongoz'dan dinledik. It's a good life. Demin day dedim. Affedersiniz. Sevgili dinleyenler bu programın ilk yarısında Avukat Koç'la e, 5651 sayılı kanuna getirilen iki değişikliğin birincisini konuştuk. En önemlisini konuştuk. O da e, TİB Başkanı'na yani Telekomünikasyon İletişim başkanlığına e, 4 saat içinde e, herhangi bir e, web sitesini erişime engelleme yetkisi veren düzenlemeydi ki e, bunun koşulları son derece muğlak ve sübjektif yorumlanabildiği Ama sonra hakim ters karar verirse geri açılıyor değil mi? Yani, hani yani de 72 canım. saat içinde ses çıkmazsa e, gidiyor öyle yani e, Hakime kim başvuruyor? Ben orada da çok muallaktayım. O da belli değil. Şubat ayındaki değişikliğe göre özel hayatın gizliğinizin ihlal olduğunu düşünüyorsanız... ...artık TİB'in sayfasında bir başvuru formu var. Vatandaş doldurabiliyor. Üstünde şöyle bir uyarı var. 24 saat içerisinde suç ceza hakimine başvurmanız gerekmektedir. Başvurulup başvurulmadığı nasıl belli oluyor? Çok merak ediyorum. Peki başvurmazsa ne oluyor? İşte onu da merak ediyorum. <gülüyor> Pratikte ne oluyor olabilir? Hiçbir şey olmuyor tabii ki. Kapalık alıyorsun. Şöyle anlatayım... Hukuken bütün internet sitesi kapatma kararları hem hukuk mahkemelerinden hem savcılıklardan hem ceza mahkemelerinden çıkanlar koruma tedbiri veya ihtiyacı tedbir niteliğindedir. Yani sonuç karar değildir. Yani nihai karar değildir. Bunlar bir zararın oluşmasını engellemek için genelde verilen kararlardır. Hukuki nitelikleri böyledir ama sonsuza kadar sürer hükümleri. Hiçbir zaman savcı veya hakim dönüp Oradaki hukuka aykırı içerik kalkmış mı, kalkmamış mı? Sitede o yayın devam ediyor mu, mu diye bakmaz. E, tip de bakmıyor. Dolayısıyla bir karar verildi mi? buluyorsun? Türkiye'de 10 yıldır, 11 yıldır kapalı siteler var. Çünkü 56-51'den önce de site kapatılıyordu. O yüzden 10 yıl, 11 yıl dedim. Dolayısıyla hani 2000, 2007'den beri 56-51 içinde veya dışında kapatılan pek çok site var. Hiçbir zaman bakılmadı, tekrardan açılmadı. Normalde kanunda geçen ifade şu... İşte hukuka aykırı içeri kaldırıldığı zaman hükümde kendiliğinden hükümsüz kalır. Ama öyle bir şey yok tabii ki. Pratikte. Evet şimdi ikinci değişikliğe gelelim isterseniz. Trafik bilgisi mi? Evet. Eskiden e, erişim sağlayıcılardan mahkeme kararı olmaksızın alınamayan şimdi, bilgileri evet. şimdi şubatta da değiştirmek O karar olmadan aslında. da isteyebilecek onlar da vermek zorundalar. Tabii, Üstelik yani. onun 4 saat falan gibi bir şey de yok. Derhal vermek <gülüyor> zorunda. Şimdi, orada şöyle bir sıkıntı var. Yani hani bu erişim sağlayıcı dediğimiz kurumlara bu erişim sağlama hizmetini sürdürmeleri için yetki veren kurum da BTK. Tabii. Dolayısıyla bunlar bunlara uymadıkları zaman çok ciddi bir hani ticari faaliyetlerine son verilme ihtimali de karşı karşıyalar. Dolayısıyla kanunun hukuksuzluğunu iddia edip Türkiye'de bir sivil inisiyatif başlatabilme ihtimalleri de sıfır. Çünkü e, Avrupa'da böyle şeyler oluyor yani. E zaten erişim sağlayıcıları birliğinin tüzüğünü kim müsbettesini yazdı. Evet. Bir de orada da şöyle bir zorlama oldu yani sayıca. Daha çok olan erişim sağlayacak bir tarafta toplanıp başka bir tüzük yazdı ama o tüzüğü kabul etmediler ve büyük sermaye sahip erişim sağlayacağının oluşturduğu küçük sayıdaki kişiden gruptan oluşan topluluk kendi BTK'dan gelen tüzüğünü yazıp BTK tarafından onaylatarak erişim sağlayıcı birliğini kurdu ve zaten bu birliğe üye olmayanına yine yaptırımlar var tabii ki kanun gereği. Ben burada biraz uzman bilgisi devreye sokmak istiyorum. Yani biz hukukçu olarak hı hı. E, deminden beri dır dır evet. konuşuyoruz evet. aleyhine. <gülüyor> e, Murat Loster, trafik bilgisi ne demek? Şu mahkeme kararı olmadan alınacak diye herkesin tep tepki duyduğu hı hı. teknik siz olarak. Evin, evet. ee, siz nereyi ziyaret ediyorsunuz? Ee, kime ne? elektronik posta gönderiyorsunuzun e, ana bilgisi metadatası demek metadata veri hakkındaki veri demek yani e, teorik olarak trafik verisinin ilk etaptaki içinde sizin bir başkasına gönderdiğiniz mesajın içinde yazan içerik o haliyle yok ama e, siz nereye gittiniz hangi siteleri gezdiniz bugün öğleden sonra nereye gidecek gezdiniz bu sabah ee, ...işte kimlerle ne gibi e, mesajlaşmalarda bulunduğunuz gibi bir temel veri var e, trafik verisinde. Ancak... E, kimlik? Şimdi buraya geliyorum. Hani, hmm. Kimlik verisi e, zaten oradaki sıkıntılı nokta. E, şimdi birkaç tane internet erişim türünden bahsetmek lazım. Bir tanesi mesela benim evimde olan internet erişim türü. Orada e, internete giden kişinin kim olduğu belli değil. Ama e, onun karşılığında arka tarafa dönüp baktığımız zaman işte benim evim olduğuna göre bu benim ailemden biri olmak durumunda. Başka hiç kimdir. ya da işte bana gelen misafir ben izin veriyorsam internete çıkmasına benim üzerimden odur. Ama günün sonunda onun sorumluluğu hattın sahibindedir. Dolayısıyla kimlik bilgisi olarak hattın sahibini görüyoruz. Erişim daha büyük olan yerler örnek internet kafeler. İnternet kafeler zaten aynı kanunun bir başka yine çok daha farklı bir şekilde düzenleniyor. Orada TC kimlik numarası ile kimin nereye gittiği bilgisi toplanıyor. Daha da büyüdüğümüz zaman işin içine kurumlar, dernekler, şirketler gibi hani bir internet bağlantısı üzerinden onlarca yüzlerce. Üniversiteler, belki kişi, üniversiteler hastaneler, gibi. oteller. Evet, çok daha büyük bir yapı söz konusu. Burada da kanunun bir başka yerinin yapmış olduğu düzenleme nedeniyle söz konusu... Belki internet servis sağlayıcı bilemiyor hangi kimlik numaralı kişinin nereye gittiğini. Ama ilgili o hastane, şirket, e okul, üniversite gibi yerler bu bilgiyi tutmak zorunda. Tutabilmek için de bu bilgiyi toplamak zorunda. Dolayısıyla aslında günün sonunda hani direkt ya da en ulaşabiliyor. E hiçbir şey yapamazsa işte zaten hani günün sonunda bir aileye iniyor. Ailenin içinde kim yaptığı da çok da umursamıyor bu noktada çok devlet. Çok güzel. Sağ ol. O zaman şimdi Serhat Koç e, hukuki açıdan trafik bilgisinin kişisel veri sayılıp sayılmadığını eğer sayılıyorsa zaten korunması gerekiyor hukuk tarafından. Hı hı. Henüz bizim ülkemizde 10-15 yıldır e, bir gözüküp bir kaybolan kişisel verileri koruma kanunu diye bir taslak var ama eee kanun yok ortada. Evet. Yani biz nasıl korunduğunu bilmediğimiz kişisel bilgilerimizle tabak gibi internetteyiz. Yani aslında Türk Ceza Kanunu'nda kişisel verileri hukuka aykırı elde etmenin suç olduğu var. Böyle bir madde Türk Ceza Kanunu'nda gösterilmiş. Dediğim gibi anayasada da artık özel hayatın gizli maddesinde var. Böyle bir hakkınız var yani kişisel verilerinizin korunmasını talep edebiliyorsunuz. ...kanun bunu çok daha detaylandıracak ve bir sürü sorumluluk yükleyecek. Çıkmasını da beklemiyorum açıkçası. Kişisel veri kişiyi belli eden her türlü veriye deniyor. Yani sizin kim olduğunuz belirli bir veriden çıkartılabiliyorsa o kişisel veridir. Dolayısıyla hani topladığınızda, birleştirdiğinizde anonim verileri bile... E, size ulaşılabiliyorsa O zaman kişisel veridir Elbette ki mesela toplu kullanım sağlayıcıların Örneğin e, kafelerde, restoranlarda Havaalanlarında cep telefonu Numaranızı girmesini zorunlu bırakması Ve cep telefonu numaranızı Girerek o cep telefonu numarasının Sahibini az önce söyledi, sizinle anlattığınız gibi Artık oradaki internette Hangi siteye girdiğinin bilin Biliniyor olması Erişim sağlayıcı tarafından Dolayısıyla toplu kullanım sağlayıcıları da TC kimlik numarası olmasa da en azından bu tür böyle ücretsiz internet sağlarken cep telefonu numarası isteyenler çok yakın en azından bir evdeki 5-6 kişiden ziyade birebir cep telefonundan o mobil cihazdan giren kişiyi bulabiliyorlar. Süremiz çok az kaldı biliyorum ama çok kısa bir anekdotla girmek istiyorum. Dün bir kafedeydim. internete bakayım nasıl çıkarıyorlarmış diye bakarken söz konusu az önce konuşulan bilgilerin yanı sıra her seferinde bu bilgileri vermek istemiyorsanız bir kere kendinizi tanımlayın daha sonra Facebook hesabınız üzerinden de girebilirsiniz diyor. Evet. Fakat bunun arkasına baktığım zaman görüyorsunuz ki onun yaptığı şey aslında ee, TC kimlik numarası Facebook'a eşleştirmek bu arada Hı -hı. Parantezi kapatıp değerlendirmeyi size bırakıyorum Evet bu çok yapılan bir şey Çünkü pek çok sitede de bu var Hani sadece internete çıkmak için değil Size kolaylık o kadar e, satırı doldurma Tıkla bir butona Facebook'tan hemen ben otomatik seni sokayım diyor Ve insanlar tabi ki buna aldınıyorlar Ve o Facebook'ta onların hiçbir zaman göremediği O satırlarca bilgiyi tek bir butona tıklayarak veriyorlar Dinleyicimiz Dinleyicilerimizin bu noktaya çok dikkat etmesi gerekiyor Evet. Demek ki. Evet. Sonuna geldik. Ee, şöyle bir iyimser e, e, haberle <gülüyor> kapatalım. E, bu 10 Eylül'den beri, Cumhurbaşkanı onayladığından beri e, dünyayı neredeyse infiale sürükledi bu kanun değişikliği. Ama e, hala umut var. Çünkü e, geçtiğimiz hafta ortasında... Anayasa Mahkemesi'ne iptali için Bu maddelerin götürüldü evet. ee, Akif Hamza Çebi CHP Grup Başkan Vekilinin açıkladığına Hı -hı. göre Onlar Zaten götürmüşler Anayasa'ya göre götürebilecek pratikte tek grup Onlar oluyor Peki teşekkür ediyoruz Dertleştik Daha dertleşme programı oldu Teknik Masada Volkan Kardeşimizle beraber iyi bir hafta Diliyoruz İyi haftalar